Türkçe Peri Masalları Küçük Deniz Kızı Evvel zaman içinde, mavi ve derin denizin ortasında, deniz kralının altı kızı ve yaşlı annesiyle yaşadığı güzel bir krallık varmış. Kral tüm kızlarını çok severmiş. Ancak en küçük kızına ayrı bir sevgisi varmış. Küçük Deniz Kızı İva'ya Beşinci kızının doğum gününde herkes doğum günü kutlamaları için kralın sarayında toplanmış. Doğum günün kutlu olsun güzel kızım. Çok teşekkür ederim baba. Doğum günün kutlu olsun. <Gülüyor> nice güzel prens. Ah Teşekkürler. Çok teşekkür ederim hepinize. Beşinci kızım Marina'nın bugün 18 yaşına girdiğini söylemekten gurur duyuyor. Güneş ışığının ve Meltem'in tadını çıkarması için onu yüzeye gönderiyorum. Herkese teşekkür ederim. Yaşasın! Yaşasın. Çok teşekkür ederim babacığım. Ama unutma kızım. Denizde hayatın belli kuralları vardır. Onlara uymamız gerekir. İnsanların dünyası denizdeki hayat gibi değildir. Biz denize aitiz ve denizde kalacağız. Dikkatli ol ve sakın insanlara yaklaşma. Ee, babacığım... Ben de Marina'yla gidebilir miyim? Sıra sende değil canım. Ama ben insanları görmek istiyorum. Oo iyi var. Sana söz. 18 yaşına girdiğinde gitmene izin vereceğim. Oo hayır. Senin için çok üzülüyorum prenses. Babam beni sevmiyor işte. Haa. <Gülüyor> Seni çok sevdiğini herkes iyi biliyor. Ama uymamız gereken bazı kurallar var. Sıranın gelmesine sadece bir yıl var. Ah haklısın. Yuppi! Hadi balık bol oynayalım. <gülüyor> Küçük deniz kızı çok güzeldi. Tüm deniz hayvanlarına karşı da çok kibardı. Herkes onu severdi. bize benziyor mu? Hayır bacakları var bizimse yok Aa, Yani insanlar bizden üstün mü? Hayır çevreyi korumayı öğrenmiş değiller denizimizi kirleten onlar Bizden uzun yaşadıklarını duydun Aslında hayır İnsan ömrü sadece 100 yıl hatta ondan daha azdır Biz ne kadar yaşıyoruz? Tanrı izin verirse 300 yıla kadar yaşayabiliriz. Ama deniz kızları öldüğünde deniz köpüğüne dönüşür ve yok olurlar. Ancak en önemlisi şu. Eğer hayatımız boyunca iyilik yaparsak ölümsüz oluruz. Ve hava tanrısının perileri bizi gökyüzüne onlarla yaşamaya götürür. Aa, gerçekten mi büyük anne? <gülüyor> Şimdi... Uykuya dal. Çok geç oldu. İyi geceler. İyi geceler büyük anne. İnsanları görmeyi çok isteyen İva gün sayıyordu. Ve günler geçtikçe küçük deniz kızının insanları görme isteği arttı. 18. yaş gününden bir gün önce gece boyunca hiç uyuyamadı. Kralın sarayına yaklaşır yaklaşmaz ablaları ona koştu ve doğum gününü kutladı. Doğum günün kutlu olsun. Çok teşekkür ederim sevgili ablalar. Doğum günün kutlu olsun sevgili İva. Teşekkür ederim babacığım. En küçük kızın bugün 18 yaşına girdiği onunla gurur gururdu. Sözünüzde durmanızın zamanı geldi maşesteleri. Evet küçük prenses. Haydi gidelim. Sana dünyayı göstereceğim. Aa, olmaz baba. Herkesin tek başına gitmesine izin vermiştim. Dünyayı seninle görmek istiyorum hayatım. Hayır. 80 yaşıma girdiğimde seni de götüreceğime söz veriyorum. <gülüyor> seni yaramaz çocuk. Git kendine dikkat et ama. Dikkatli ol ve insanlara yaklaşma sakın. Başın belaya girebilir. Merak etmeyin kralım. Ona göz kulak olacağım. Aa güzel. Ama gün batmadan geri gelin. Yoksa seni yemekte yerlim ha. Aa, akşama kesin olarak dönmüş oluruz majesteleri. Küçük deniz kızı dünyayı göreceği için çok heyecanlıydı. Karidesten daha hızlı yüzüyordu. Aa o kadar mutluyum ki. Ah, ah, beni bekle. Daha fazla bekleyemem. Küçük deniz kızı kısa sürede deniz yüzeyine ulaştı. Her şey onun için yeniydi. Mavi gökyüzü, parıldayan güneş, güzel kuşlar. Aman Tanrım. Çok ama çok güzel. Rüyalarımdan bile güzel. Hey bu ses de ne? Bu bir gemi. Peki ya o adam? Aman Tanrım. Oyuncak bebeğime benziyor. Sanırım o bir prens. Ve anlaşılan doğum gününü kutluyor. Aa. Prensin cazibesinden o kadar büyülenmişti ki şarkı söylemeye başladı. Aniden gökyüzünde kara bulutlar toplandı. Deniz kabaran dalgalarla kükremeye başladı. Bak fırtına geliyor. Aa, büyük dalgaları hissedebiliyorum. Aa, gemi... Ama çığlıklarını kimse duymadı. Rüzgar öyle güçlüydü ki gemiyi beşik gibi salladı ve gemi sonunda battı. Ah oh, hayır! Prens! Onu kurtarmalıyız! Küçük deniz kızı Prens'i kurtardı. Yakışıklı Prens'i yüzerek kıyıya çıkardı. <gülüyor> Lütfen aç gözlerini Prens! Prens'in bilincinin yerine gelmesini bekliyordu. İva, çabuk ol. Biri buraya geliyor. Aa, gitmeliyim prens. Cık, dikkat et. Aa, denizde biri ölmüş. Hayır, hala hayatta. Hadi onu tapınağa götürelim. Tam o sırada prens uyandı ve kızlardan birini gördü. Hayatımı kurtardığın için teşekkür ederim. Prens, Kendini kurtaranın, küçük deniz kızı olduğunun farkında bile değildi. Hayır, onu sen kurtardın ama övgüleri o topluyor. Boşver, yaşadığını görmek beni mutlu etmeye yetti. Güneş batmak üzereydi. Krallığa döndüler. Küçük deniz kızı, prensi bir daha hiç göremeyeceği için üzülüyordu. Seviyorum prensim ve ben seninle olmak istiyorum. Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. İçimde garip bir acı var. Aşk bu kadar kötü mü? Aşk bu evrendeki en güzel şeydir küçük deniz kızı. Sanırım öyle. Sevgilimle yaşamak istiyorum. Ama bu denizin yasalarına aykırı. Umrumda bile değil. Artık onsuz yaşayamam. Benim bir fikrim var ama sana yardım etmek çok riskli. Kral beni akşam yemeğinde yiyebilir. Lütfen söyle. Babamı etme. Peki tamam. Sana yardım edebilecek birini tanıyorum. Ama onunla iş yapmak çok tehlikeli. Prensim için her şeyi riske etmeye hazırım. Söyle bana kim o? O siyah dağların deniz büyücüsü ve oraya gitmek çok tehlikeli. O riski almaya hazırım. Tereddüt bile etmeden küçük deniz kızı ve karide saraydan ayrıldı. Ve büyücünün sığınağına gitti. Büyücü, prensesin mağarasına geldiğini sihirli küresinde <gülüyor> görmüştü. <gülüyor> Zavallı kız. Artık bitti. Prenses bu denizlerin en çok sevilen, en yardımsever kişisi. Yaptığı iyilikler sayesinde öldükten sonra hava perisi olacak. Bu da bütün günahlarının sonu olacak. O periye dönüşür dönüşmez sen öleceksin. Hayır! Buna asla izin vermem! <gülüyor> vay vay vay! Kralın kızı büyücünün mağarasına neden geldi acaba? Ben insan olmayı istiyorum. Aa, o genç prens için mi? Evet. Çünkü prense aşık oldum. Sana keder getirecek güzel prenses. Umurumda bile değil. Sadece onunla olmak istiyorum. Emin misin? <gülüyor> Kalbini kazanabilecek misin? Evet. Kazanırım. Peki. Seni bir insana dönüştürebilirim ama bir bedel ödemen gerekiyor. Elimden gelen bedeli öderim. Tamam o zaman. Karşılığında o güzel sesini alıyorum. <gülüyor> Unutma, eğer prens sana gerçekten aşık olursa bir insana dönüşeceksin ve sesini tekrar kazanacaksın. Ama sevgisini kazanamazsan kalbin kırık bir şekilde ölecek ve deniz köpüğüne dönüşeceksin. <gülüyor> ben onun için her şeyi feda ederim. Tamam. Bu sihirli iksiri al, deniz kıyısına ulaşınca bunu iç. <gülüyor> Küçük deniz kızı iksiri aldı ve deniz kıyısına gitti. Yüzeye ulaşınca iksiri içti. Aniden şiddetli bir acıyla bayıldı ve kuyruğu iki bacağa dönüştü. Uyandığında prensi yanında buldu. Gözlerinizi açın güzel bayan. Güvendesiniz. Peki nereden geldiniz? Sizi sahilde buldum ve buraya getirdim. Lütfen biraz dinlenin. Ertesi gün küçük deniz kızı yürümeye başladı. Prens onu gördü ve buna çok sevindi. Ay canına, bugün çok mutluyum. Benimle dans eder misin? Ay canına, çok iyi dans ediyorsun. Benim için harika bir gün. Hayatımın aşkını buldum. Evet, görüyorsun. O da sana aşık. Bak, babam dönmüş. Hoş geldin baba. Hayatımın aşkıyla tanışmanı istiyorum. Benim hayatımı kurtardı. Onu seviyorum baba. Onunla evlenmek istiyorum. <gülüyor> Sevgili oğlum, senin mutluluğun benim mutluluğum. Küçük deniz kızının kalbi kırılmıştı. Kalbimde çok kötü bir ağrı var. Kral prensin evleneceğini duyurdu. <gülüyor> Onu tamamen kaybettim. Günün ilk ışıkları bana ölümü getirecek ve okyanusta yok olup gideceğim. <gülüyor> Karides saraya döndü ve deniz kralıyla kızlarına her şeyi anlattı. Oooo tanrım kızımı koru. Bunun büyücünün bir hilesi olduğunu biliyorum. Kral deniz tanrıçasına dua etti. Mızrağını aldı ve karidesle birlikte su üstüne doğru yüzdü. Aynı anda tüm kız kardeşler büyücünün mağarasına doğru yüzmeye başladı. Kardeşimin başı belada. Büyüyü bozman için sana yalvarmaya geldik. Evet, lütfen. Bu iyiliğini asla unutmayacağız. <gülüyor> ne kadar da yazık. Büyük denizlerin prensesleri bir büyücüye yalvarıyor. Peki, bir karşı büyüm var ama... Bunun için prensi öldürmesi gerekiyor. <Gülüyor> Küçük deniz kızı bu sihirli hançerle prensi öldürürse ancak o zaman denizdeki yaşamına dönebilir. Kızlar deniz yüzeyine çıktı ve babalarına karşı büyüden söz etti. Eva'yı plajda bir ağacın altında oturmuş oyuncağına bakarken buldular. İva! Babacığım, ablalarım. Ağlama çocuğum. Büyücünün büyüsünü bozmak istiyorsan eğer, söylediklerimi yapmalısın. Prens'i öldürmen gerekiyor. Sonra tekrar deniz kızına dönüşeceksin. Hayır baba. Onu sevdiğini biliyorum kızım ama o asla senin oğlanmaz. Lütfen İva bunu baban için yap. Yalvarıyorum. Sensiz ben de ölürüm bebeğim. Küçük deniz kızı ağlayan babasına ve ablalarına baktı. Hançeri aldı ve saraya doğru yürüdü. Prens odasında uyuyordu. Onu öldürmek üzere hançeri göğsüne doğrulttu. Ah, ah, ah, ah, Tanrım böyle severken bunu yapamam. Onu öldürmektense kendim ölürüm. Böylece sevgilisiyle evlenir ve mutlu olur. Cık cık. İyi şanslar sevgilim. Babası ve ablalarının yanına döndü. Hançerde hiç kan olmadığını görünce hepsi şaşırmıştı. Güneş doğmak üzereydi. Sahile yaklaştı ve oyuncak bebeğiyle denize atladı. Yok olmak. Deniz köprüsüne dönüşmek istiyorum. Hoşça kal sevgilim. Hoşça kal babacım. Ablalarım. Lütfen beni bağışlayın. Hoşçak. Birdenbire gizemli bir güç onu sudan çıkardı. Hava perileri göründü ve onu denizden aldılar. Ooo iyilik perileri. Çok teşekkür ederim size. Kızımın hayatını kurtardınız. Neredeyim ben? Bizimle birlikte gökyüzündesin. Biz hava perileriyiz. Seni iyiliklerin, insan ve deniz canlılarına olan sevgin için ödüllendirmeye geldik. Artık ölümsüz bir ruha sahip olabilirsin. Gelecekte insan olarak dünyaya geleceksin. Çok teşekkür ederim iyilik perileri. Küçük deniz kızı herkese el sallayıp veda etti. Seni hep seveceğim tatlı prensip. Yeniden doğduğunda tekrar sevgilim olacaksın. Hoşça kal sevgili, hoşça kal. Ve hava perileriyle birlikte gökyüzüne yükseldi.